<Sessizlik> sefa Zevku safa düşkünlüğü, hafif meşreplik ve bunaklık da demek olan sefahet, günümüzde çok yaygın ve adeta teşvik görmekte. Ülkemiz dahil hemen her yerde, gırtlağına kadar sefahete gömülmüş bir sürü sefih var. Ve bunlar, İçinde neşet ettikleri toplumların bünyesinde adeta birer virüs yığını, akıl, mantık, muhakeme ve dini kurallar yerine, cismani arzu ve nefsani zevklerine bağlı hareket eden bu densizler, sürekli hayvani zevker peşinde ömür tükettikleri gibi, çevrelerindeki pek çok iradesiz kimseleri de aynı levsiyat içine çekerek, onları da çürütmektedirler. Bugün, geçmiş gelecek masal hep, eğlenmene bak, ömrünü berbat etme, Ömer Hayyam, diyen bir sürü serazat var. Dünsüz, yarınsız, ve kural tanımaz bu çakır keyif nesillerin, zevku safa adına nerede duracaklarını ve gidip daha nelere dalacaklarını bugünden kestirmek mümkün değil. Hele bir de televizyon, radyo, bazı medya kuruluşları ve bir kısım karanlık eğlence yerleri bunların hayvani hislerini gıdıklıyor ve cismani arzularını şahlandırıyorsa Hayatlarını nefsaniliğe bağlı sürdüren, davranışları hayvani içgüdülere emanet ve ciddi bir ruh sefaleti içinde bulunan böyle sefihlere, dini, milli ve ahlaki değerleri anlatmanın çok zor olacağı kanaatindeyim. Anlatamazsınız bunlara, hayatlarını, zamanlarını, imkanlarını israf ettiklerini, herkese, hususiyle de gençlere kötü örnek olduklarını ve toplumu çürüttüklerini, çekip alamazsınız onları içinde bulundukları bu bohemlikten bu ve insanı insanlığından utandıran ruh sefaletinden, ne edep hissinden, ne hesap endişesinden, ne de insani değerlere saygıdan eser göremezsiniz bu talihsizlerin tavır ve davranışlarında. Hayattan kam alma, kadın erkek birbirinden yararlanma, bunların en birinci işleri. Düşünmezler yuvayı, anne baba olmayı, millete faziletli evlat yetiştirmeyi, siz kadına değerler üstü değerler atfeder, analığıyla cenneti onun ayaklarının altına indirirsiniz. Hayat arkadaşı olarak, onu ötelerde ebedi refikayı hayat payesiyle, sarsılmaz bir tahta oturtursunuz. Kızınız görür, gözünüzden aziz bilirsiniz. Bacınız der, Üzerine tir tir titrersiniz. Bu önemli hususların hiçbiri, Onların nazarında bir şey ifade etmez. Onlar bu mualla varlığı, Sadece hayvani iştihalarına göre değerlendirirler. Bu menhus iştihaya göre, Cazibesini koruduğu sürece o, Hep ağa düşürülmeye çalışılan bir av, letafet ve zerafetini yitirince de yerlerde sürüm sürüm sürünen bir zavallıdır. Bir zavallıdır o, kaşını gözünü mimiklerini kullanamayacak hale geldiğinde ve cismaniyeti itibarıyla artık çevresinde bir türlü alaka uyandıramadığında. Bu konuda erkeğin de ondan çok farkı yoktur. Bu çarpık alaka ve tehlikeli meylin karşılığı da dünyada inkisar üstüne inkisar, ötelerde de ebedi hüsrandır. Evet, böylelerinin ahireti yitirmenin yanında kalıcı bir dünya zevkine ve huzura ermeleri de söz konusu değildir. Dünyaya müteveccih ve geniş imkanlar içinde olmalarına rağmen, ne yuvada mutluluk, Ne aile fertleri arasında sıcak bir münasebet, Ne de yarınlar adına bir saadet vadi Bomboştur onların yürekleri, Hisleri, Ve iretidir o suri beraberlikleri. Birbirinden kopacak gibi dururlar yan yana durduklarında. Birer düşman tavra alırlar, Ayrılıp, heva ve heveslerine göre ayrı ayrı yollara girdiklerinde. Onca beraberliğe rağmen zerresi yoktur vefanın üzerlerinde ve endişe duymazlar arkada bıraktıkları yetimlerinden. Azıcık olsun bunun aksi söz konusu olsaydı, bugün en zengin ve en medeni gibi görünen ülkelerde boşanan aile, ve yıkılan yuva nispeti yüzde altmışlara hiç ulaşır mıydı? Zaten bu karanlık ülkelerde hayatta baştan yanlış mayalandığı için bu tür sonuçları da tabii görmek icap eder. Bizim dünyamız da dahil şayet insanlık bu konudaki yanlışlarını görüp hatalarını düzeltmezse bu ölçüdeki bir izmihlal ahlakı daha uzun yıllar devam edeceğe benzer. Bugün İslam ülkesi görünümündeki yerlerde, bu tür bir ruh sefareti çok geniş alanlı görünmese de, çaresine bakılmazsa, aynı sefahet seylaplarının, bu dağınık coğrafyayı işgal etmesi de kaçınılmazdır. Daha şimdiden bazı çevrelerde, haya, iffet, ve utanma hissi bilmem kime emanet. Haram helal mülahazası, modası geçmiş telakkiler gibi. Dini esaslar ve ahlak, insanın elini kolunu bağlayan birer zincir. Fazilet de anlamsız bir lüks adeta. Bu tür mülahazalarla tamamen kendini salmış bu insanlar, Yerinde en rezilane davranışların bile müdafasını yapabiliyor, fazilet-rezalet ayrımını, hayır-şer farklılığını, bir telakki ürünü gibi görüp gösteriyor ve ahlaki hiçbir endişe taşımayabiliyorlar, taşımadıkları kadar orman komşuları. Bu tam bir fecaat ve fezaat ama, maalesef, onlar bunu hissetme yeteneğine dahi sahip değiller. Heyecanla çarpan sineleri var ama, Şehvet duygusuyla. Her anları ayrı bir his tufanıyla geçiyor. Ancak nefsani zevkler hesabına. Öyle bir gaflet ve dalalet içindeler ki, Onların yanında Nuh kavmi, ahkaf şaşkınları, Semut sergerdanları, Sodom godom sefilleri, Pompey rezilleri çok hafif kalır. Ne ar, ne haya, ne iffet, ne de evrensel insani değerler silinip gitmiş hepsi. Hakka karşı vefasızlar, saygıdan haberleri yok. İşleri güçleri yalan, hıyanet ve her davranışları apaçık riya. İsterseniz gerisini Akif söylesin. Haya sıyrılmış inmiş, inmiş. Öyle, yüzsüzlük Öyle yüzsüzlük ki her yerde, her yerde. Ne çirkin yüzler yerde, örtermiş yerde, meğer o incecik yerde. perde. Vefa, Vefa yok, yok, ahde hürmet, hürmet hiç. hiç, Emanet lafsı bi-medlul, Yalan râyik, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli. Emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab. Ne korkunç inkılab olmuş, ne din kalmış ne iman. Din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal. Bu izmihlali ahlaki yürürken kalmaz istiklal. Varlık ve imkan onları yoa çekiyor. Maddi refah daha bir sefirleştiriyor. Nimetlere karşınan nankörlüğün yanında bir körlük yaşıyorlar ki adeta cinnet. Evet bunlar maddi imkan, konfor ve müreffeh hayat adına her şeye sahipler. Ama iman ve yakın problemleri var. Ahseni takvi ve masariyetin farkında değiller. Her hallerinde bir ruh sefaleti göze çarpıyor. Ve sefahet diz boyu. Hayır hayır gırtlaklarına varacak derinlikte. Tavırlarına bir başıboşluk hakim ki, bu halleriyle onların iradelerinden söz etmek dahi çok zor. İç boşluklarını, ya içki, kumar, eğlence ve uyuşturucuyla gidermeye çalışıyorlar, veya anlamsız bir kısım aktivitelerle. Hele bunların arasında büyü, yoga, meditasyon, ve daha bilmem ne şeytani oyunlarla avunanlar var ki, emsallerini en koyu cahiliye dönemlerinde bile görmek mümkün değildir. Bu hilkat garibelerinin tavırları o kadar anormaldir ki, ne bir psikolog tepkikine, ne de bir psikiyatrist psikanalizine ihtiyaç hissetmeden, insanlık adına nerede durduklarını hemen anlayabilirsiniz. Çılgınlık ve hezeyan, en mümeyyiz vasıflarıdır bunların. Cismani ve nefsani arzular arkasından koşmak her zamanki halleri. Yaşama tutkusu da mefkûre ölçüsünde dertleri ve davaları. Yorgun, bitkin ve bezgin bir görüntü sergilerler işe yarar bir çağrıya muhatap olduklarında. Bin bir mazeret beyanına kalkarlar bir hizmet teklifi karşısında onca zevk safaya rağmen ruhen bomboş ve kalbende hep bir tatminsizlik içindedirler. Her hallerinde bir boşluk nümayandır. Bu itibarla da bir hayalet gibi kendilerini kovalayan streslerden anguazlardan bir türlü kurtulamazlar. Kurtulmak bir yana ruh boşluğundan sıyrılalım derken, daha derin bir kısım çukurlara yuvarlanırlar. Aldatan bir oyundan, öldüren başka bir eğlenceye, cismani bir gayyadan, nefsani başka bir veyle yuvarlanır dururlar da, rahat nefes alabilecekleri yere katiyen ulaşamazlar. Ömürleri sürekli bir fasit daire içinde cereyan eder de, her ne halse bir türlü bunu fark edemezler. Zannediyorum hakiki imana yönelecekleri ana kadar da bunu asla anlayamayacaklar. Aslında bunların problemleri Allah'tan kopmakla başlamış. Çareyi sadece cismani zevklerde aradıklarından daha da derinleşmiş ve onulmaz bir hal almıştır. Kim kendine Allah'ın nimeti gelip ulaştıktan sonra bunun yerine başka bir şey koyarak onu değiştirirse, böylesi için Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bakara Suresi 211 Mealindeki ilahi beyan tam böylelerinin durumunu resmetmektedir. Ama bilmem ki onlar bunu anlayabilecekler mi? Ben hiç sanmıyorum, zira bunlar neyi yitirdiklerinin de, nerede yitirdiklerinin de hiç mi hiç farkında olamadılar. Olamadılar ve hep kendilerini gerçek insani değerlerden uzaklaştıracak fanteziler buldular. Bütün varlık ve eşya, Kur'an'ı ifade ile sürekli hakikati, hakikatler hakikatini hatırlattığı, ve Allah yoluna imada bulunduğu halde onlar sağa sola döndü durdu ve Hakk'a ulaştıracak yolun dışında yollar, yöntemler aramada ömür tükettiler. Evet, bugün insanlığın en önemli problemi imansızlık ve irfansızlık problemidir. Hayatın hemen her alanında olumsuz tesirleri görülen bu problem halledileceği ana kadar da insanoğlu kendini kahreden buruh sefaletinden ve her çeşidiyle sefahatten sıyrılamayacak. Kesinlikle kalıcı bir mutluluğa eremeyecek ve dağınıklıktan kurtulamayacaktır. Ekonomik durumu ve maddi refahı iyi olabilir. Ama o asla değişik bunalımlardan, hezeyan türü şeylerden ve bilmem daha adı konmamış ne çeşit çılgınlıklardan sıyrılamayacaktır. Bugün çok geniş imkanlara sahip öyle ülkeler, öyle milletler ve öyle devletler var ki, buralarda bunalım doruk noktada. Hezeyan, şeytanları utandıracak çizgide. Çılgınlıksa, Ahvali adiyeden bir şey, buruh sefaleti ve bu maneviyatsızlık devam edecek olursa, bizim dünyamızda bu ruhi çöküş ve çözülüşten mutlaka nasibini alacaktır. Almasın inşallah. Zira bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir millet göster, Ölmüş maneviyatıyla sağ kalmış. Mehmet Akif. Batılı ülkelerde çanlar çoktan çalmaya başladı. Ve aklı erenler daha şimdiden, Değişik çözülüş senaryolarından bahsediyorlar. İşte bütün bunlar, Bizim için kendi ruh ve mana köklerimize dönme zamanının gelip geçtiğini göstermiyor mu? İnşallah çok geç kalmamışızdır.